bir hiçiz. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde insan suresindeki bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizim arşla münasebetimizi şöyle anlatır. Ellezina yahmiluna'l arşe ve men haulehü yusabbihuna bihamdi rabbihim ve yu'minuna Arşı taşıyan görevli melekler Arşın taşıyıcıları, görevli melekler hamd ile Rab'lerini tesbih ederler. ve وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَح۪يمِ Bir de onları cehennem azabından koruyuver. Bakın, ayet-i kerime çok açık bize anlatıyor ki, bizden tırlarlarca daha büyük olan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 Kimisi göbeğine kadar, kimi insan çenesine kadar, kimisi de kulak memezlerine varıncaya kadar terim içinde boğulacak. Korkunç bir bekleyiş. Yemeden, içmeden, hesapları, kitapları göğülmeden, gözler semaya dikilmiş bir bekleyiş düşünün. İşte insanlar bu bekleyişten kurtulma adına şöyle diyecekler. Ya Rabbi peşin peşin cehenneme gitmeye razı olduk. Yeter ki şu bekleyişten bizi kurtar.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 ya da başka şey istemese de, çoban onları doyurmak zorundadır. Biz de birilerinin çobanıyız ya, kişi çobandır ya, kişinin sürüsü hep ot istese de, ya da mark istese, dolar istese, real istese de, gönlü hep o muzarrafata meyletse de, sabırla kişi sürüsünün iradesini değiştirmekle, hayra kanalize etmekle, kulluğa kanalize etmekle yükümlüdür.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 öbürler de yer makamında değildi. Allah Resulü sefere çıktığında ya da hazardayken iki bir arkadaşsa biri nöbetle yemek pişirirdi öteki yerdi ikinci öğünde de öbürü pişirdi belki yerdi. Yani illa da hayatımızda birileri hep pişirici olacak, diğerleri yiyici olacak birileri hadis anlatarak hizmet edecek, öbürleri para kazanacak İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani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 Çocuklarımızı peygamberle tanıştırmak zorundasınız. Eğer bütün bunları yapıyorsanız, sorumluluğunuzdan kaçmışsınız demektir. Dedim ya kısaca arz edecektim. Birinci madde böyle. imamın adil, adil bir imam. İkinci madde şöyle. Hadis yani. Ve raculun ve şabun neşe'e fi Allah'a ibadetle büyümüş bir genç.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 364 gün ya da işte 20 sene Allah'ın kulu da işte gerbe gireceği gece bir başkasının kulu oluvereyim. vereyim. Kızımı bilmem neyin kulu yapıvereyim, vereyim. Hristiyanlığa kul yapıvereyim, vereyim. Gelinimi şöyle şöyle yapıvereyim vereyim demeyecek Müslüman. Hayatının tümünde Müslüman Allah'a kul ve köle olacak. Çarşıda Allah'ın kulu olacak Müslüman.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 E bu el bunu. Bak bilmiyor değil mi? Bu el ya. Sağ el lokmayı. Böyle götürdü. Kaç lokma yediniz? Bak bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü o iş alışkanlık haline geldi de ondan. Sürekli yiyorsunuz da ondan. İşte vermeyi de sürekli yaparsanız sürekli verirseniz o zaman kime verdiğinizi, kaç para verdiğinizi nasıl verdiğinizi hatırlayamazsınız. İşte o zaman sağ elin verdiğini sol el duymaz hale gelir. Ama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 تَصَدَّقَ بِصَدَكَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُوا يَمِنُهُ Bir adam ki sadaka verecek ama sağ elin verdiğini sol eli duymayacak. Bu iş alışkanlık haline gelecek. Ondan sonra bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. وَرَجُلُونَ دَعَطْهُ اِمْرَأَتٌ ذَاتُ مَنْسِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِمْنِ اَخَافُ اللّٰهُ Diyor ki Peygamberimiz, bir kadın ki, mansıb sahibi, güzellik sahibi, cemal sahibi, bir erkeğe diyecek ki, gayrı ı meşru, buluşalım, zina edelim diye zina teklifinde bulunacak,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 ...böyle bir şey temenni etmeyeceğiz... ...yani ya Rabbi... ...beni ıssız bir ormanda... ...kimsenin olmayacağı bir yerde... ...ya da bir mağarada... ...çok güzel, ceman sahibi, mansup sahibi... ...bir kadınla baş başa bırak... ...ben sabredeyim, böylece imtihanı kazanayım... ...sonra arşın gölgesinde gölgenemeyim... <gülüyor> ...yoo... ...böyle bir şey istenmez, temenni edilmez... ...tıpkı şuna benzer... ...ya Rabbi... Bana bir elli milyon lira ver, onunla beni bir imtihana çek, ben kazanırım. Ya kazanamazsan? Ya kazanamazsan? Yarabbi beni bir milyarla imtihana çek, ben kazanırım. Ya kazanamazsan? Yarabbi bir evim vardı, bir ev daha ver, onunla da imtihana çek beni, ben kazanırım. Ya kazanamazsan? E şimdi herkes bunun peşinde değil mi ya? On milyonu olan onu 20 milyon yapma peşinde değil mi?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 Camide birleşiyoruz Allah adına, namaz kılma adına. Cemaatle namazı kılıyoruz. Bir araya gelmemiz Allah için, sonra herkes içine gücüne dağılıyor. Dağılmamız da yine Allah için. Bu bu mana var. Bir de bakın burada şu mana var. Birbirimizi Allah için seveceğiz ama içimizden biri eğer yolunu değiştirirse, mesela budist oldu, mesela Şii oldu, Mesela meyhaneye verdi, beraber giderken meyhaneye sattı... E, ...ayrılmayacağız diye onunla beraber Budist olmak zorunda değiliz ki... ...ayrılmayacağız diye onunla beraber meyhane ehlinden olmak zorunda değiliz ki... ...değil mi? Ayrıldı. Ne yapacağız ya? Diye? Yapma diyeceğiz, etme diyeceğiz, yazıktır diyeceğiz... ...yolunu değiştirme diyeceğiz, Allah hakkı diyeceğiz, yanlış olasın diyeceğiz ama... ...buna rağmen bizi dinlemez de oraya giderse işte orada da Allah için ayrılacağız. Bir de bu manalar. var. Hani Peygamberimiz çat bin Malik'e elli beş gün verdi demiş, niye küslüyüp yolunu değiştirdi diye, kanaatını değiştirdi diye, cihada iştirak etmedi diye elli beş gün küsüverdi. İşte biz de yol değiştirenlerle ayrılmak zorundayız. Eğer bugün ayrılmıyorsak, eğer aynı yatakta dünya gelsek bile, aynı yastığa baş koysak bile, aynı mektepte okusak bile, aynı hizbe mensup olsak bile,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 Yanımızdaki arkadaşlarımızdan en cesur, en imanlısı dedi ki, siz oturun, siz böyle bir tehlike kendinizi atmayın, ben gideyim, cephaneye uçurayım geleyim. Vedalaştı bizimle ayrıldı. Çünkü bizim muvaffakiyetimiz için, içimizden birinin şehit olması lazımdı, o gitti. Ayrıldık bak, ne adına ayrıldık? Allah adına ayrıldık. Birleşirken de Allah adına, ayrılırken de Allah adına. Altıncısı şöyle, İki madde kaldı. وَا رَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَالِ Bir adam ki, kalbi meskide asılı. Kalbi meskide asılı, bağlı. Vallahi ben anlamakta güçlük çekiyorum. Siz anlayabildiniz mi bilmem.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 Ve bu salabe diye bir zat vardır. Mescidin hamame diye de geçer ismi. O gelmiş bir ara demiş ki yarası vallahi. Müsaade etsem biraz malımla, koyunlarımla, işimle meşgul olma adına kısa bir dönem mescitten ayrı kalmak istiyorum. Müsaade buyurun. Resulullah bunu duyar duymaz tüyleri diken diken olmuş. Ölürsün demiş. Mescitten ayrılış ölüm mü demiş Allah Resulü. Müsaade etmemiş. Adam bir daha gelmiş, bir daha gelmiş, bir daha gelmiş, bir daha gelmiş.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 kalbini kaybetmesi, yani hayatiyetini kaybetmesi, yani hisseder durumdan çıkması ya da yaşamın noktasından çıkması demektir. Ben bunu böyle anlıyorum. Allah Resulü bir hadislerinde buyurur ki, ağzınızda soğan sarımsak kokusuyla mescide gelmeyin. Fakat bugün bir adam soğan sarımsak küpünde yatsa bile adamın hiçbir derdi yok. Niye? Çünkü adamın camiye gelme diye bir Derdi yok ki, soğanın, sarımsağın, kütünün, çuvalının içinde yatsa bile adamın bir derdi yok. Çünkü bugünün mescitleri, emeklilerin buluşma yeri. Dünün mescidi, hayatı organize yeriydi. Bakın şu cümleyi iyi anlayın. Dünkü mescit, arkadaşlar, hayat kaynağıydı. Çünkü ayet oraya geliyordu, hadis orada söyleniyordu, vahiy oradan alınıyordu, sevgiliyle orada buluşuluyordu.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 ve bir erkeğin zekar Allah'a bir adam ki gizli der Allah'ı zikrediyor ve o yapıyor ve ağlıyor. Fakat ayna iki gözünden yaş fışkırıyor. İşte bu yedinci sınıftaki adam. Artık yedinci sınıfa geçti bu. Sonuncu ve yedinci sınıfta bu adam. Bir adam ki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 Kavramını kelimesini zaman zaman söyledik. Birkaç cümle halinde şöyle söyleyeyim. Zikir nedir? Önce onu bir söyleyeyim bakın. Arkadaşlar zikir hatırlamaktır. Hatırlama. Hani birine bir mendil veriyorsunuz, o sizi hatırlama adına sürekli o mendili yanında taşıyorsa, işte bu zikirdir. Zikir hatırlama. Aman neyi hatırlama? O anda.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 Evet bu Allah' hatırlamadır ama yemekte Allah'ın bizden istediklerini eğer hatırlıyor, icra ediyorsak işte zikir budur. Mesela Allah bize şöyle diyecekti hatırlasaydık sol elle yeme, sağ elle ye önünden ye besmele çekerek ye diyecektim. Ya da fazla israf etme diyecektim. İşte biz yemeğin başında Allah'ın bizden istediklerini hatırlar ve icra edersek bu zikirdir. Bir kadın düşünün sırtına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 ...hem de saçı başı açık bir pardüsü giyiyor... ...arkasından bu pardüsü giyerken de... ...bismillahirrahmanirrahim diyor. Alışkanlık. O Allah'ı hatırladı sayılmaz. Çünkü Allah'ı hatırlamak o anda... ...Allah'ın kendisinden istediğini hatırlayıp... ...onu icra etmektir. Halbuki o Allah'ı hatırlasaydı... ...o anda Allah ona şöyle diyecekti... ...örtülü bir elbise giy. Tepeden tırnağı örtülü bir elbise giyip diyecekti. Bunu hatırlaması lazımdı. Zikir budur. Öyleyse bakın ne diyor Peygamberimiz...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 Amellerimizi kabul etsin, şu mübarek gecede isyanlarımızı, günahlarımızı mazur görsün. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mukaddes, mübarek ruhlarını şahat ve şahduman eylesin. Hazreti Adem ve Efendimiz arasında gelmiş geçmiş ne kadar Enbiya ve Murseli'nin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain hadıratı gelmiş geçmişse hepsinin ruhlarına salat ve selam olsun. Hepsinin ruhlarını şahat ve şaduman eleyip makamlarını Ali eylesin. Onlar hürmetine isyanlarımızı mağdur görsün, atalarımızı mağfur eylesin, günahlarımızı ayıplarımızı setre eylesin, bizi yolunda kullansın, razı olduğu kulların zümnesine bizi ilhak eylesin, bizi nefislerimizle baş başa bırakmasın, yar ve yardımcımız olsun, bizi kullukta daim ve kayın kılsın, Kur'an'ı ve sünneti anlayıp hayatımızı aktarmayıp, ve Kur'an'ın ve sünneti hayata hakim kılacak güçlü kuvvetli bir cemaat olmayı Rabbim cümlemize nasip ve mukadder kılsın. İhtilaflarımızı Rabbim izale buyursun. Gönüllerimizdeki burudetlerimizi Rabbim izale buyursun. Sevişmeyi, Allah için birleşmeyi, Allah için ayrılmayı, Allah'ın dinini yaşama noktasında karşımıza çıkan en güzel bir kadın bile olsa inni akafullah demeyi.